Eûzu billahi min şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlühû. <gülüyor> en mâ ba'd. Fe inne estahâl hadîsü kitâbillâh ve hayral hadiyih hidî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem işerler umuri mühtesatuhha ve kull mühtesatin bid'a ve kulle bidatin zalale ve Tefsir dersimizde Araf suresine geçtik. Araf suresi Mekke'den nazil olmuştur. 206 ayettir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam akşam namazının iki rekatinde Araf suresinin tamamını okurdu demiştir. Bunu sahip bir isnatla İbn-i Şeybe İbn-i zeyme İbn-i ve hakim rivayet etmişlerdir. Elif, La, Mim, saat i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki, bu Allah'ın yemin ettiği bir kasemdir ve Allah Teala'nın isimlerindendir. Yani Kur'an-ı Kerim surelerinin başlarındaki huruf-u mukatta hakkında e, değişik yorumlar nakledilmiştir. Bunların geneli zayıf rivayetlerdir. Bu konuda sayıf olarak gelen sadece bu e, sahabeden gelen Allah Resulü ve Vesselam'a dayanan merhub bir rivayet yok. i̇bn Abbas Abbas Radyalarına diyor ki bu hurufu mukatta şeklindeki harfler Allah'ın yemin ettiği kasemlerdir ve Allah'ın isimlerindendir. Yani bize ayrıntılı bilgi verilmemiştir bu konuda. İkinci ayet kitap sana indirildi ki Ondan dolayı kalbine bir şüphe gelmeden onunla uyarasın ve müminlere öğüt veresin. i̇bn Abbas radiyalarına burada geçen e, şüphe diye tercüme ettiğimiz hareç kelimesi e, şüphe demektir. Yani burada şüphe kastedilmektedir diyor. Hareç normalde sıkıntı demek. E, burada şüphe manasındadır diyor. Katade dedi ki kitab ile kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'dır. Yani bu Kur'an sana indirildi ki bundan dolayı kalbine bir şüphe, bir sıkıntı gelmeden onunla uyarasın, insanları uyarasın ve müminlere öğüt veresin. Üçüncü ayet. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Bu ayette ilgili olarak Ez-Zeccaç, e, Kur'an adlı tefsirinde e, şöyle bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama aynen Kurtubi, i̇bn e, İbnül Cevzi ve Sem'ani tefsirlerinde aynen nakletmişlerdir. Ayetin irabı olarak, e, meal olarak şöyle bir açıklama yapıyor. Allah Teala'nın Rabbinizden size indirilene uyun sözüyle kastedilenler kitap ve sünnettir. Nitekim Allah Teala bir başka yerde, Resul size neyi verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyurmuştur. Haşir 7. ayetinde. Bu, hem peygamberi hem de ümmetini kapsamına alan genel bir emirdir. Zahirinden anlaşıldığına göre bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışında bütün insanlara yönelik bir emirdir. Yani sizler, İslam'ın ve Kur'an'ın dinine tabi olun. Onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram belirleyin, emrine uyun, yasaklarından kaçının. Bu ayet, kitap ve sünnetten nas'ın varlığı ile birlikte, yani Kur'an ve sünnetten bir nas bulunduğu takdirde, delilsiz görüşlere tabi olmayı terk etmeye delildir. Yani Rabbinizden size indirilene uyun, yani vahye uyun, ondan başka verilere uymayın. Eğer Kur'an'dan ve sünnette nas varsa, o konuda Kur'an ve sünnet nasına uyulur. Bu konuda görüşlere, delilsiz görüşlere kesinlikle tabi olunmaz. Bu konuda net bir delildir diyor. Allah Teala'nın ondan başka verilere uymayın buyruğundaki zamir Rab'be dönmektedir. Yani onunla birlikte başkasına ibadet etmeyin. Allah ile beraber başkasına ibadet etmeyin. Allah'ın dininden uzaklaşanları veli edinmeyin. Yani dost, yardımcı, idareci edinmeyin. Her kim bir mezhep beğenir ve seçerse, o mezhebin ehli onun velileridir. Yani kim bir mezhebe tabi olur, seçerse, o mezhebin ehli, o mezhebe uyanlar kimse, Onları veli edinmiş olur, dost edinmiş olur. Ee, yani yol olarak, mesela burada ayeti tekrar etmek gerekirse, Rabbinizden size indirilene uyun, yani kitap ve sünnete uyun. Ondan başka velilere uymayın. Yani sizin edineceğiniz mezhep sadece kitap ve sünnettir. Ee, yani ehli hadisin mezhebidir. E, veli edineceğiniz kimseler sadece bunlar olsun, bunun dışında kimseyi veli edinmeyin, başka velilere uymayın manasındadır, diyor. Dördüncü ayet, biz nice yurtları helak etmişizdir ki geceleyin ya da onlar gündüz uyurlarken azabımız onlara geliverdi. Ya gece uykusunda veya gündüz uykusunda azabımız onlara geliverdi. Beş, azabımız kendilerine geldiği zaman onların yalvarışları ancak biz gerçekten de zalimlermişiz demeleri olmuştur. i̇bn Mesud radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir kavim kendilerini mazur görmeyecek duruma gelince kadar helak olmaz. Bunu sahihli gayri bir isnatla Faberi ve i̇bn bir Hatim tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. Bunun şahidini Ebu'l-Buhteri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birinden diyerek sahih-i isnatla Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Ebu kasım el-Begavi, El-Cadiyat'ta, Ebu Muhammed el-Begavi, Şerhud Sünnet'te ve Veki kitab Zühd'de rivayet etmişlerdir. Bir kavim kendilerini mazur görmeyecek duruma gelince kadar helak olmaz. Yani ayette belirtildiği gibi onlar helak olduklarında biz gerçekten zalimlermişiz diye ne yapıyorlar? İtiraf ediyorlar. Yani kendilerini mazur görmüyorlar. Biz hak ettik diyorlar. Bu seviyeye gelmedikçe Allah demek ki bir topluluğu helak etmiyor. Altıncı ayet Andolsun kendilerine Rasul gönderdiklerimize de soracağız. ''Gönderilen Rasullere de soracağız.'' 7. Andolsun onlara ilimle anlatacağız. ''Biz gaibler değiliz.'' İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, insanlara Rasullerin getirdikleri hükümlere uyup uymadıklarını mutlaka soracağız.'' Yani Risalet tebliğiyle Allah'ın elçilerinin getirdiği şeylere uyup uymadıklarını mutlaka soracağız. ''Kendileriyle hükümlerimizi gönderdiğimiz Rasullere de bu hükümleri tebliğ edip etmediklerini elbette soracağız.'' Kıyamet günü kitap, yani amel defterleri konulacak ve onların yaptıklarını söyleyecektir. Muayyye bin Haydi Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. Dikkat edin, muhakkak Rabbim beni çağıracak ve kullarıma tebliğ ettin mi diye soracaktır. Ben de Rabbim onlara tebliğ ettim derim. Dikkat edin, burada olan, burada bulunmayanlara bildirsin. Sonra sizler de çağrılırsınız ve ağızlarınız bir gem ile kapatılacaktır. Sizden ilk olarak ortaya çıkacak şey baldırlarınız ve avuçlarınızdır. Yani şeytani ederek e, edecek organlar olarak zikrediyor bu da. Ahmet bin Hanbel, Abdurrazzak Taberani, Nesai, Tahavi, İbn Abdilber rivayet etmişlerdir. Hasan bir isnatla. İbn merdiye'den Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır ve halkından sorumludur. Erkek bir çobandır ve ailesinden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malında bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Bunu Bukhari ve Müslim rüad etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste herkesin sorumluluk alanını bildirmiştir. Burada pek çok kesmede, bidat fırkalarından pek çok kesmede reddiye var bu hadiste. Bunlardan bir tanesi de günümüzde işte... Ee, emri maruf, maruh nehi anil münker vaciptir. Yani erkeklere vacip olduğu gibi kadınlara da vaciptir. Bu doğru. Kadınlara da vacip. Çünkü Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde mümin erkekleri ve mümin kadınları iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan erkekler ve kadınlar olarak zikrediyor. Buradan akılla, mutezile e, tarzı bir çıkarımla bazıları şöyle diyor, yani bunu Muhtezli'ye ilk dile getirmiştir, hadis-i inkarcılar dile getirmiştir. İşte Ebu Said Yarpuz'u gibi Muhtezli'ye uyanlar da revaca getirmiştir. E, madem kadın da emri maruf ve nehyen münkerle e, mükellef, kadın da davete çıksın savunu ortaya koymuşlardır. Hatta bunu e, bunun bu sınırında da durmamışlar. Yani kadının davetçi olarak çıkmaz sınırında da durmamışlar. Kadının erkeklere de davetle bulunabileceği, ders verebileceği şeklinde iddialar gündeme getirmişlerdir. Hadis inkarcıları ve mutezilenin işte günümüzde haremlik selamla falan iptal eden, kadını tamamen sosyal hayatın içerisinde tıpkı erkek gibi eşit şartlarda iten e, görüşleri zaten bilinen bir şeydi. Fakat selefi olduğunu iddia eden bazı münafıkların bunu dile getirmesi bu meselenin ciddiyetini daha da bir ön plana koymuştur. E, bir kere burada Herkesin sorumluluk alanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Yönetici kimden mesul? Halkından mesul. Halk yöneticiden değil. Yönetici halkından mesuldür, onlar üzerinde bir çobandır. Erkek bir çobandır ve ailesinden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Yani kadının sorumlu olduğu sürüsü, gözetmekle mükellef olduğu konu kocasının evidir. Şayet evli değilse işte e, ailesinin evidir. Zaten Allah Azze ve Celle وَقَرْنَا ف۪ي بُوتِكُنَّ diyerek kadınlara evlerinizde oturun, evlerinize karar kılın diyerek e, kadınların çalışmalarını evleri olarak tayin etmiştir. Kadın ancak zaruret veya ihtiyaç sebebiyle dışarı çıkar. Şayet kadın davet için, emri maruf, nehyen münker veya cihat gibi vazifeler için dışarı çıkacak olursa bu erkeklere benzemek olur ve e, diğer bir açıdan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lanetine müstahak olur kişi. Nitekim Elban Rahimullah, kadın davetçi bidati diyerek e, bu konuda çeşitli makaleler yazmıştır. es Sahihada da bu konuyu dile getirmiştir. Fetvalarını da e, tercim ettik. Sitede görebilirsiniz. Yine e, Sayı bir kitabında bunları görebilirsiniz. Kadının demek ki sorumlu olduğu alan evidir, çocuklarıdır. Eee yani sokak sokak, kapı kapı gezip davet için çıkamaz. Ticaret için çıkabilir ama davet için çıkamaz. Yani kapı kapı dolaşıp el işi yapar, satar. Bunun için çıkabilir. ihtiyacı varsa bunu yapar. Sahabe de yapmıştır bunu. Ama dini bir ibadet için, davet için, ilim tebliği için kadın çıkamaz. İlmi öğrenmek için çıkabilir. Mescide çıkabilir, derneğe değil. Mescide çıkabilir... Mescitte yapılan vaaz-u ilim derslerinde istifade eder veya ilim ehli olduğuna şahitlik edilen bir kadın varsa, mesela hadis ravisidir veya Kur'an öğreten birisidir veya herhangi bir dini konuda bilgi sahibi birisidir, ilmine ihtiyaç duyulan birisidir. Diğer bazı kadınlar ondan ilim talep etmeye onun evine gidebilirler eğer vacip bir ilimse. Vacip bir ilim talebi ise o kadının evine gidip ondan ders alabilirler. Bu meşru olandır. Ama kadının çıkıp da davetçi pozisyonda çıkması e, ne sünnette yeri vardır e, ne de yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek kavli şeyinde gerek sahabenin uygulamasında yeri vardır. Ayşe Radyo'nun mesela ve diğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları onlar kendi evlerinde olurlardı. Evet. Diğer hanımlar veya erkekler, erkekler perde arkasından Ayşe anhadan ve diğer e, müminlerin annelerinden hadisleri dinlerler ve başkalarına aktarılardı. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahuh'tan gelen rivayette Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günde Adem oğlunun ayağı beş şeyden sorgulanmadıkça Rabbinin yanından ayrılmaz. Ömrünün nerede geçirdiğinde Gençliğini nerede harcadığından, malını nereden kazandığından, nereye harcadığından ve bildiğiyle ne amel ettiğinden. Bunu Tirmizi, Hasan bir isnatla rivayet ediyor. Evet, insan bunlardan sorumlu. İşte olsun onlara ilimle anlatacağız. Yani sorgulanacaklar, Rasul gönderilen kimseler sorgulanacaklar. İşte sorulunacak şeyler bunlar. Kişi ömrünü nerede geçirdi, gençliğini nerede harcadı, malını nereden kazanıp nereye harcadı? Yani malı ben kazanıyorum, istediğim yere harcarım, böyle bir şey yok. Maldaki kulluktur bu. Yani zekat gibi. Mesela sadaka verirken bile kişi başıboş hareket edemez. Yani sadaka verirken bile işte hayır olsun diye rastgele böyle bir hayır yok. Allah bundan da soracak demek ki kime verdin, nereye verdin? Bu yüzden İbn Abbas Radyoğlu'na kendisinden e, dilencilik yapan birisine sen işte tevhidi ikrar ediyor musun? Kelime-i tevhidi. E evet diyor. Peki namaz kılıyor musun? Öyle evet. Namaz kılanlardan olduğunu öğrenince sırtındaki hırkayı ona sadaka olarak veriyor. Verdiği yerden de kişi sorgulanacak demek. Ve bildiğiyle ne amel ettiğinden. Yani ee, biz ahir zamandayız. Ahir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların akıllarının adeta başlarından e, alınmış gibi hareket edeceklerini bildirdikleri bir zaman. Ve e, yani fitnelerle ilgili, ahir zaman fitnelerle ilgili anlatılan e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı şeylere baktığımız zaman bunlar dünya sarhoşları değil esasında. Yani fısku fücur peşinde Nefslerinin heva, ihtirasları, şehvetleri peşinde koşan insanların sarhoşluğu değil burada bahsedilenler. Burada bahsedilenler dindar kesimin sarhoşluğu. Yani akıllarının başlarından almış olacağı. Çünkü e, herç, adam öldürmeler, bunun gibi olaylardan bahsettiği konular Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ehli İslam, ehli İslam'ı temsil eden Müslümanlar arasında olan olaylardan bahsediyor. Yani diyor ki sahabeler, ey Resulü, yani bu yeni bir şey değil. Yani biz senede 70 bin tane müşrik öldürüyoruz. Benim kastettiğim müşrikleri öldürmeniz değil, yani kafirleri öldürmeniz değil. Bu ümmetin birbirini öldürmesi diyor. Bugün mesela en son olaylarla, daha öncesinde işte Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da falan ve filan ülkelerde olan şeylere baktığımız zaman... İnsanlar son derece kısır bakışlarla olayları değerlendiriyorlar. Çünkü neden böyle değerlendiriyorlar? Mecburlar. Ellerindeki malzeme bu. Onların malzemesi olayları değerlendirme, içlerinde yaşadıkları ortamı değerlendirmedeki malzemeleri kitap-sünnet nasları değil. Reyler, yorumlar, hisler birazcık naslardan karıştırılmış bir çeşit çeşni yapılmış düşüncelerden ibaret. Yani yani Öyle tuhaf şeylere şahit oluyoruz ki İslam'ın en temelinden reddettiği şeyleri bile dini kılıflar içerisinde bu ümmete pazarlayıp bunun arkasında taraftarlar oluşturup insanları birbirine tutuşturabiliyorlar. Bunların hepsi, yani bu ümmet hak ediyor bunu. Yani bu insanlar hak ediyor. Bu fitnelerin içerisine düşmeyi kendileri hak ediyor. Neden? Kur'an ile, sünnetle, ile bir irtibat yok. Bunu anlamak için ilim ehliyle bir irtibat yok. O ilmin ehliyle bir irtibat yok. Adam Kur'an ve sünnete muhatap oluyorsa oluyorsa bile e, usul bilmiyor. Usulünü ilim ehlinden almıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmin usulünü inneme ilmu bit taallum buyurarak ilim ancak öğrenmek suretiyledir diyor. Adam Kur'an'ı, sünneti karşısına alıp bir iki ayet okuduğunda, mesela cihatla ilgili ayeti alıyor, işte Suriye diye yorumluyor. Veya işte mesela bugün demokrasi için savaşan insanlar bile cihatla ilgili ayetleri kullanıyor. Cihatla ilgili nasları, şehitlikle ilgili şeyleri kullanıyorlar. Fethullahçılar da aynı, AKP'ciler de aynı. Fethullahçıların cebinden cihat, cihat emreden ayetler çıkıyor. Şimdi onlar cihadı alıp buna yorumladıkları için, yani layıklığı kullanarak, ne bileyim cumhuriyet, demokrasi, onlar da bu argümanları kullanıyorlar. Atatürkçülük diyorlar, yani küfri ideolojiler için. Bunu İslam için yapılan bir mücadele gibi görüyor. Karşı taraftan öldürdüğünü de İslam için yapılan bir darbeye muhalefet edenlerin öldürülmesi olarak görüyor. Çünkü bu adam Mehdi sözde. Mehdi'nin askeri olduğuna inandırılmış. Bu insanlar Kur'an ve sünnet naslarına, sahih naslara muhatap olsaydılar, Mehdi'nin ne olduğunu, kim olduğunu herhalde bilirlerdi. Yani Fethullah Gülen'in Mehdi olamayacağını herhalde bilirlerdi. Karşı taraftakiler ne yapıyor? İşte vatan millet edebiyatıyla, bunu dini bir kılıfta, demokrasi şehitliği, işte buna da bir cihat diyor, sokağa çıkarken aslında dinden çıkıyor. Farkında değil, demokrasi için çıkıyor, demokrasi için çağrı yapılıyor, demokrasi bir küfür sistemi. Bunun için çağrı yapılıyor, selefi olduğunu iddia eden bir takım münafıklar da buna davet ediyor. Çıkın sokaklara falan yer, filan yeri tutun diyor. Ne için? Demokrasi için. Sonra bu demokrasi için savaşanlara karşı öldürülenler, hain dedikleri bu öldürülenler tekfir ediliyor, mürtet sayılıyor. Onlara tamamen mürtet muamelesi uygulanıyor. Ne için peki? Bunlar İslam'dan mı çıktılar? İslam'a karşı mı savaştılar? Allah'ın indirdiğinden başka şeyler olan, Allah'ın indirdiğine zıt olan hükmün kendi arasındaki kaosu, birbirleriyle kaosun neticesinde bu taraftan da o taraftan da ölenler oldu. Allah Resulullah Aleyhissatü vesselam söylüyor bunu. İlgili hadisleri nakletmiştim WhatsApp'ta. Ölen de öldüren de ateştedir. Allah Resulullah Aleyhissatü vesselamın cehennemdedir dediği bu e, ne idüğü belirsiz yani Müslüman kanına girmeye sebep olan bu furyalarda iki tarafta kendi ölenlerini şehit diye ilan ediyor. Dini argümanları kullanıyor yine. Kişi birliğiyle ne amel ettiğinden sorgulanacak. Demek ki bunun en başında bilmek var, öğrenmek var. Öğrendin. Bir kere öğrenmediyse, sahih bir şekilde öğrenmemişse bundan dolayı mesulsün. Yani cehalet mazeret ama Öğrenebileceğin ilmi terk etmek suçtur. Kişinin e, imkanı olduğu, kudretinin yettiği bir şeyi terk etmesi, ilmi terk etmesi vebaldir. Muhammed bin Abdülvehhab Allah'ın İslam'dan çıkaran o maddesine dikkat ederseniz, onun şerhlerine de bakarsanız, bu maddelerden birisi cehalet küfrüdür. İslam'dan çıkaran şeylerden birisi. Nasıl bir cehalet? Öğrenme imkanı olduğu halde onu terk etmek. İslam'ı öğrenme imkanı olduğu halde bundan yüz çevirmek. Üst çevirme küfrüdür yani bu. Hakkı öğrenme imkanı var, terk etmiş. Hakkı öğrenme imkanı var, buna yanaşmıyor. Sahih ilme talip olmuyor. Öğrenecekse de mezheplerle, hurafelerle, tarikat yollarıyla, işte fırka diyebileceğimiz, kendilerine cemaat deselerdi, aslında birer fırka olan fırkaların halleriyle amel edenler. Şimdi şu insanlarda hiç mi, Kafa yok, hiç mi düşünmüyorlar, hiç mi kalp yok, anlamıyorlar. Bakın ne yaptıklarını bilmez haldeler. Allah'ın isminin yüceltilmesi gereken mescitlerde, Allah'ın isminin, kitapta öyle geçer, Kur'an-ı Kerim'de böyle geçer. Allah'ın isminin yüceltilmesi gereken mescitler. Bunu böyle yapmayanlar münafıklar. Münafıklar bizim mescitlerimizi, camilerimizi ele geçirmiş, buradan demokrasiye çağrı yapıyor. Yani camilerimiz işgal edilmiş resmen. Demokrasiye çağrı yapılıyor. Ve neyle? Bidat olan salalarla. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat okunuyor, bidat ama ona salat okunuyor, övgüler okunuyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarının altına aldığı her türlü cahiliye bu salanın akabinde insanlara davet olarak sunuluyor. İnsanların aklı başından alınmış. Dün demokrasi şeydi gibi ifadeleri... Kendileri küfür, alçaklık olarak gören insanlar bunu çok rahat benimsemiş bir vaziyette kullanabiliyorlar veya hiçbir ses çıkarmıyorlar. Demokrasinin küfür olduğundan bahsetmeyi bile neredeyse tekfircilik olarak lanse edip e, demokrasiye karşı çıkılmasını kabullenemiyorlar. Demokrasi nasıl bir sistem? Allah Azze ve Celle'nin Enam Suresi 116. ayetinde reddettiği bir sistem. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursanız, Size haktan saptırırlar. Onlar sadece zannı uyarlar ve sadece saçmalarlar diyor. Demokrasinin temeli bu ayete muhalefet üzeredir. Demokrasi halkın kendini yönetmesidir. O yüzden işte hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sloganını kullanıyorlar. Dün bu adamlar kendileri söylüyordu bu sözü kullanmak küfürdür diye. Bugün kendileri her tarafa afiş olarak, döviz olarak asıyorlar. Bu yolda yapılan mücadeleyi şehitlik, gazilik diye derecelendiriyorlar. Bunu eleştirmeyi bile şu an suç haline getirdiler. Şu an suç. Bunu eleştirmek bile suç. Evet, herkes sorgulanacak. Hakkı bilenler, bizim burada e, veriyansın ettiğimiz bilenler, bilmeyenler değil. Gerçekten işte bunu bir vatan, millet e, namusları koruma gibi bir şey zannediyorlar. İşte darbe olsaydı güya bunların namuslarına, canlarına tasal edilecekmiş gibi bir furya korulmuş. Halbuki gelecek olan e, mevcut olanda farklı bir kafada değil. Yani bu darbe başarılı olsaydı ne olacaktı? Değişen hiçbir şey olmayacaktı. İkisi de Amerika'nın köpeği. İkisi de Amerika'nın köpeği. Aynı doktrinlere hizmet ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Düşüncesizce hareketler biz bilmeyenleri geçtik. Medyayla kafası bulandırılmışları geçtik. Bilenler ne amel ettiler şu ortamda? Yani insanlara tevhidi anlatmaktan bahseden, Sedefilik dediğim tevhid davetidir. Temelinde tevhid vardır. Tevhid anlatmaktan bahseden insanlar, demokrasinin büyük bir tuzağı olan devletler kuryasını ayağa kaldıranlar. Burada uyudular derneklerin bidat denmesine bile mırın kırın ettiler. Bu derneklerde oy kullanmaya çağrı yapıldı. Bunda da uyanmadılar. İş demokrasi için sokaklara dökülmeye çağrı yapıldığında buraya ittiba etmeye, bunu var gücüyle desteklemeye kadar vardı bugün. Halen daha bu insanlar uyanmıyorlar. Yarın Allah'ın azabıyla karşılaşırlarsa biz gerçekten zalimlermişiz diyecekler. Daha da tuhafı bu çağrıyı yaparken sokak meydanlarında tarafınızı belli edin diyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın karınca misali, hani o karınca ağzıyla su taşımış falan. Bu hikayeyi de burada kullanıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam tevhid davetçisiydi. Küfrün her türlüsünün babası dahi olsa reddetmiş birisiydi. Tek olarak İbrahim Aleyhisselam'ın daveti Kur'an-ı Kerim'de, sabit. Mümtehne suresinde ve diğer e, ayetlerde. Sabit bir davet. Diyor ki, babası ve kavmine, bütün kavmine siz tek olarak Allah'a iman edinceye kadar, yani onu birleyinceye kadar, tevhid ehlil oluncaya kadar biz sizi tekbir ettik, reddettik. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti bu. Sen İbrahim Aleyhisselam'a karıncanın taraftar olduğu gibi işte tarafını belirle diyorsun. ne Tarafını belirle ama demokrasiye. Kardeşim karşı tarafta savaşan hangi taraf? Onlar da Müslüman olduğunu söyleyen, çoğu abdestli namazlı kimseler. Fakat laiklik diyor, ne bileyim abuk söylemler var ağızlarında. Bunlar da aynı. Yani ben hangi taraf olayım? Hiçbirisi bana hitap etmiyor, tevhidden bahsetmiyor ikisi de. İkisi de Allah'ın dinine muhalefet çağırırız. Tarafını seç diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın tarafı gibi lanse ediyor bu münafıklar. Bu zındıklıktır. Dinden ok gibi fırlayıştır. Yani bunlar dünya hükmü bakımından Müslüman deniliyor bunlara. Yoksa Allah katında kitaba ve sünnete kitap ve sünnetle gelenlere taban tabana zıt bir davettir bu. Allah ıslah etsin. Tevbeyi nasip etsin de bu insanlara bu kadar zamandır işte tevhide davet yapmışsın. Sonra bir anda bir fitneyle bu dinden fırlamış gitmişsin. Allah korusun yani. Bu hak ile batılı tersiz etmektir. Üstünde durduğumuz şöyle bir konu var. Altını çizmeye çalıştığımız. İşte ne bileyim Türkiye'ye işte 30 senedir Selefi daveti getirmişler falan ve filan bunlardan bahsediyorlar. Ben senelerdir iddia ediyorum. Altını çiziyorum bunun. Selefi davet ki İslam davetidir. Yani Selefilik derken Sonradan çıkma bir şeyden bahsetmiyoruz. Selefilik, sahabenin, tabiinin, ilk Müslümanların, yani Kur'an'a ve sünnete ilk muhatap olan Müslümanların yaşadığı İslam'dır. Allah bütün Müslümanları bu İslam'dan sorumlu tutmaktadır. Yani herkes, her Müslüman selefi olmak zorundadır zaten. Bu daveti getirdiğinden bahseden insanların davetlerinde vela ve berayı göremezsiniz. Türkiye'deki davetten bahsediyorum vela ve bera esasını göremezsiniz. Varsa bile çok göstermeliktir, çok yüzeyseldir. Ee, bidat ehline karşı berayı göstermezler. Bunu nasıl yapacaklarını da bilmezler. 30 sene olmuş ama vela ve bera'nın fıkhına dair ortaya konmuş bir şey yok. Kimse kim kimmeye karşı nasıl davranılır bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Neden? Çünkü 30 senedir bu konuda hiçbir ilmi araştırma, ilmi çalışma Türkçede ortaya konmamış. Bidat ehline beran nasıl olacak? Sünnet ehline velan nasıl olacak? Kitapsız kafire nasıl olacak? Kitaplı kafire nasıl olacak? Ondan sonra bidat ehli içerisinde fırkaların dereceleri var. Bu fırkalara karşı tutumumuz nasıl olacak? Sen Türkiye gibi bir yerde davet yapıyorsan, 72 fırkanın hepsine nasıl bir fıkh ile hareket edeceğinin fıkhını, ilmini ortaya koyman lazım. Bir sufi ile Mutezile'yi aynı konumda hareket edemez. Artı sufinin de kendi içerisinde grupları var. Kimisi sufi dendir, Uçuk kaçık sufiler. Kimisi de böyle değil. Kitap ve sünnete bağlı ama tek sıkıntıları zayıf hadislere de yer verip akidelerinde bu gibi hatalar yapmaları. Derece derece bunlar yani. Yani ameli bidatler var, itikadi bidatler var. Bunların hepsinin konumlandırılması, yapılmış olması lazım. 30 senedir. 30 sene büyük bir rakam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde kaç sene? 10 küsür sene. Bu kadar sürede bak dinin temellerini oturttu ve bunun için vela ve bera uyguladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi ortamda uyguladı vela ve bera'yı? Müslümanların en zayıf olduğu durumda. Yani kodamanların, cepleri para dolu olan, imkan sahibi olan kimselerin karşı tarafta olduğu bir zamanda. Kimlere vela yapıyordu? Halkın ayak takımı gördüğü, fakir, köle, zayıf, kimsesiz, kimsesiz olmak durumunda kalmış. Evveliyatında belki zengin bir aile çocuğu bile olsa Müslüman olduğu için hiçbir şey kalmamış kimseler. Allah Resulü'nün vela gösterdiği kimseler bunlardı. Bera etti kimseler kodamanlar. Zenginler, ileri gelenler, söz sahipleri bunlar. Allah yoluna böyle çıkıyor. Allah yolunda davete böyle çıkıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Velasını bunlara gösteriyor. Yakın, yandaş edindiği kimseler, dost edindi kimseler, böyle kimseler. Neden? Şimdiki zamanımızın insanlar gibi düşünemiyor muydu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İşte biz de şu zenginlik kafalasak, filanı filanı, işte birazcık tavizle de olsa yanımıza çeksek de şu davete imkanlar olsa, şöyle şöyle önümüz açılsa falan. Bunu düşünemiyor muydu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hud suresinde emredildiği gibi emrolunduğun gibi dost ol. istikamet üzere ol emrin muhatabıydı. Buna göre hareket etti. Vahyin dışına çıkmadı. Çünkü yardım vaadi Allah Azze ve Celle'den. Sen dinin sınırlarında durursan, işte etrafına gelenin, gidenin durumuna göre akiden menhecin değişmezse kalbin sadece Allah'a bağlı olursa o imkanları ters yüz edecek Allah Azze ve Celle'dir. Bakın biz bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sınırlarda hareket etmesi sebebiyle Müslümanız. Binlerce, milyonlarca insan, tarih sürecinde geçen bu kadar milyarları bulan insan, Müslüman olarak ölen insanlar hep Allah Resulü ve sahabelerinin vela ve beraya riayet ederek, ittiba tevhidine ve tevhidin bütün çeşitlerine riayet etmek suretiyle yaşadıkları, dünya imtihanını geçirmeleri sebebiyle e, bu din bize ulaştı elhamdülillah. Allah e, bu dinde sebat edip canlarımızda istikamet üzere vermeyi nasip etsin. Bizim işte gerçekten siz Allah'a yardım ederseniz, Allah yardıma muhtaç değildir. Fakat Allah kitabında böyle diyor Hac suresinde. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a nasıl yardım ederiz biz? Allah'ın istediği sınırlarda durursa, hiçbir tavize sapmadan, menheci noktalarda, etrafındakilerin işte zenginliği, fakirliği, güç sahibi oluşu veya zayıf oluşları, bunları aldırmaksızın olması gereken şekilde davranırsan, Allah size yardım edecek. Bu dini aziz kılacak ve bu dini aziz kıldığında o dinin taraftarları siz olacaksınız. Allah bu vadi yapıyor. Muhammed aleyhissalat ve 10 küsur senelik bir sıkıntı, eziyet, işkencenin akabinde 10 küsur sene, 1400 sene süren ve daha kıyamet gününe kadar da sürecek olan bu büyük davetin en önemli temelleri bakın burada atılıyor. Bu surede Mekki bir sure. Yani Araf Suresi Mekki bir sure. Ne okuduk biz ayette? Rabbinizden size indirilene uyun. Yani vahye uyun. Başka veliler edinmeyin. Allah'tan başka dostlar edinmeyin. Buradaki velanın manasını da işte Zeccaş'tan aktardık. Kim bir mezhep edinirse onun ehlini veli edinmiştir, dostlar edinmiştir. Allah Azze ve Celle diyor ki kitap ve sünnete vahye sarlanları veli edinin. Başka dostlar edinmeyin. Başka dostlar edinmeyin. Bakın bu esasında yasak. Burada bir emir var, bir de yasak var. Rabbin indirilene uyun, vahye uyun. Ondan başka velilere uymayın. Bakın bu yasak nehi ifadesi. Vela ve berâ yani. Vela ve berâ bu. Kitaba, sünnete, yalın vahye uyanlara uyun. Onlarla beraber olun, onları veli edinin. başkalarını veli edinmeyin. Vela ve berâ bu. Pek çok ayetlerde de bu vurgulanmıştır. Peki bugün Selefi daveti 30 senedir Türkiye'ye getirip sürdürdüklerini iddia edenlerin vela ve bere anlayışları nerede? Bugün bidat eline reddiye verildiği zaman ortalığı karıştıran insanlar, Petulak Gülen'e o sünnete yabancılık kitabını yazdığında işte onların ilahlarına sövmeyin ayetini yanlış bir yerde getirip de bu kitabın piyasaya dağılmasını engellediler. Karşı çıktılar, her tarafta kötülediler, üslupsuzluk dediler falan dediler, filan dediler. Bu adamlar, Fetullahçılar, hükümetten ayrıldığı zaman bunlar serbest atışa geçti. Hani ilahlarına sövmekti? Niye serbest atışa geçtiniz? Demek ki sizin dininiz, dünyanız. Çünkü Fetullah Gülen'e Selefiler tarafından reddiye verilmesi, işte Selefiler Fetullah Gülen'e karşı. O zaman da hükmette yan yanalar. Petraçlar. Dolayısıyla hükümet ellerine hükümete ters düşmeyelim. Mantığı var. Dünyamız iyi olsun. oy kullanmaları da bu yüzden. Dünyamız iyi olsun. Davet ne olursa olsun. Umurlarında değil bunlar. Yani şu demokrasi pisliği bu kadar yayılmış olmasına rağmen, demokrasinin yayılması demek, bu insanların tevhide dönüş, hani diyorlar ya darbe olduğu zaman e, ülke 10 sene gerilere gider, ne 10 senesi? Bu demokrasi pisliğinin bu şekilde revaca gelmesi demek, tevhid davetinin senelerce, 30 sene, 40 sene, 50 sene geriye gitmesi demek. Sıfıra inmesi demek hatta. Demokrasi ortamında sen tevhidi nasıl anlatırsın? Herkes halinden memnundur çünkü. Gittiği bidatinden, gittiği küfründen, şirkinden herkes memnundur. Bu konuda dünya imkanları onların önüne açılmıştır. Maaş bile alabiliyorlar bidat ehli devletten. Bidatçilere bütün imkanlar açılmıştır. Peki Selefi de o imkanlardan faydalansa? Evet Selefi olmaktan çıkar, faydalanır. Derneklerle faydalanır. Yoldan çıkar, onlardan bidat elinden bir parça olur ve faydalanır. Dünyası rayında gider yani. Ama ahirete iman edenler, ahirete iman edenler için yönetici ne olursa olsun ahirete iman eden Allah'a iman eden yalnız Allah'tan korkan ve e, yaptıklarının karşılığını yalnız Allah'tan bekleyen kimseler için e, bunlar hiç mesele değil yönetici kim olursa olsun Allah dilerse e, nefes aldırır dilerse Müslümanları bir takım sıkıntılara uğratarak bir takım sıkıntılara uğratarak Bundan ecir kazandırır. Şu kıssa meşhurdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, ki sahih bir rivayet, yani rivayet yollarının toplamıyla neredeyse mütevatir derecesinde bir kıssadır bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde davetine ilk başladığı zamanlarda ki dediğimiz gibi bu davet başladığında velaye ve belayı gerektiriyordu. Ailelerden, yakın akrabalardan ayrılmayı gerektiriyordu. Cıvık davet değil bugünkülerinki gibi. Selefiliği sulandıranlarınki gibi cıvık davetler değil. Allah için safını belirleme. Demokrasiden yana bir saf belirleme değil. Allah ve onun dininden yana safını belirleme. Böyle bir davette diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a senin istediğin ne? Eğer yöneticilik istiyorsan Buyur yöneticimiz ol. Bunu dediler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. İlahlarımıza sövme. Yani şu veyla ve berayı uygulama. Ses çıkarma. Karşı çıkma. Yani sen bir taraftan kendi davetini yap. Aynı demokratik ortamlarda olduğu gibi. Biz bir taraftan kendi davetimizi yapalım. Demokratik bir ortam olsun yani. Sen neye çağırıyorsan çağır. Ama hakaret etme. Batıla batıl deme uç noktalara çıkma, üslupsuzluk yapma onların tabiriyle. Bunlara karışma. Ama davetini yap, tevhide anlat, sorun yok. Önderimiz ol. Derdin kadınsa, en güzel kadınlarımızla evlen. Derdin şuysa buysa, böyle dediler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ise bir elime ayı, bir elime güneşi lafzıyla da anlatılıyor bu. Daha başka bir tabir kullandığı da aktarılıyor. Böyle şeyler bile verseniz ben bu davetimden vazgeçmem dedi. Demokrasiye en çok ihtiyaç eğer ihtiyaçsa ihtiyaç olunan bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle imkanları elinin tersiyle itti. Neyin karşılığında? Eziyetlere uğrama karşısında yandakilerle beraber. Taşlanma karşısında işte deve işkembeleri atılması karşısında itelenme kakalanma karşısında bunlara razı oldu ve şu verdikleri imkanların hepsini elinin tersiyle itti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan korkun. Allah'ın Resulü Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek değil mi? Nerede bu Selefilik? Nerede bu sahte Selefi e, iddia sahiplerinin bugün ortaya koydukları şeyler, demokrasiyle barış yapmaları, oy kullanmaları? Hep dünya için. Dünyamız iyi olsun. Dinimizden dolayı biz imkanla karşılaşmayalım. Din ne olursa olsun. Din 30 sene 40 sene bu davet Geriye gitsin bunların umurlarında değil Yeter ki kendileri sıkıntı görmesin Aman tutuklanıp hapse atılmasınlar Ne bileyim Kendilerinin Şöhret olacakları Kapılar kapanmaz Şimdi ne güzel gidiyorlar İşte videolar var Ne bileyim internetlerde boy gösteriyorlar Seminerler var En lüks otellerde davetler var Ama Allah'ın dinine götürmüyor hiçbirisi Tuhaf olanı bu Evet, işte insan bildiğiyle ne amel ettiğinden sorgulanacak. Hepimiz sorgulanacağız. Rasuller de sorgulanacak. O Rasullerin davetlerine icabet edenler de ne şekilde uyduklarından sorgulanacaklar. Bu hayat dünya hayatından ibaret değil. Enes Radyaland'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namaz düzgün çıkarsa diğer amelleri de düzgün olur. Namaz bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olur. Evet, bunu Hasan bir İsnaf'da, Ziya'l-Mahdis'i el-Muhtare'de, Taberani Evsat'ta, kıvam sünne el-Esbani Ettergip'te rivayet etmişler. Şeyh Elbani Es-Saiha'da bunun Hasan olduğunu belirtmiştir. Daha başka rivayet yolları da var da Ebu Hurey Radyo diğer sahabelerden burada örnek olarak, yani hesap insanın sorguya çekileceği bir şey olarak bunu zikrettik. Demek ki ilk sorgulanacak şey namazdır ve ifadeye dikkat edin. Fein salahat, salatuhu, salha sairu, sairu amelihi. Eğer namazı salih ise, düzgün ise, şimdi bu ifadeler yani Müslümanın tedebbür etmesi gereken ifadeler. Eğer namazı düzgün olursa. İnsanlar namaza çağırıyorlar. Mesela Tebli cemaati var. Selefiler de, yani hep Selefiler diyoruz da mecburen kendilerine Selefi dedikleri için bu ağzımızdan kaçıyor. Sahte Selefiler, çakma Selefiler de namaza çağırıyorlar. Biz de çağırıyoruz. Tekvircileri de çağırıyor. Mürciye de çağırıyor. Namaza çağır. Herkes memnun bundan. Yani namaza çağırdın diye bir sıkıntı yok. Ama Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam namazına yani salih olan, Düzgün olan namaza çağırdığın zaman fitne başlıyor. Kıyamet kopuyor adeta. Kişi namaz kılmasın o, o kadar tehlikeli gözükmüyor. Ama namaza başlar da sünnete göre, sahih sünnete göre başlarsa sıkıntı. ifade dikkat edin. Kulun ilk hesaba çekileceği şey namaz. Eğer namaz düzgün olursa diğer amelleri de düzgün olur. Eğer namaz bozuk olursa diğer amellerde bozuk olur. Tedebbür edelim. Bu hadisi sağlam düşünelim. Ve vakada neler meydana geliyor bir kıyaslayalım. Yani karşılaştıralım. Gerçekten bu hadiste bildirildiği gibi değil mi? Bidat ehlinden Allah salih namazı, düzgün namazı alıyor. Nasip etmiyor. Bir bir bidat ehli var ki, ya bunlar işte namazla el kaldırmakla uğraşıyor, ne bileyim el bağlamakla falan bunlar hani detay meseleler diyerek tamamen öteliyor bu meseleyi. Hiç önemsemiyor. Tamamen siyasi çalışmalara yönelmiş. Yani adam düzgün sünnete göre, sahih sünnete göre, namazı bilmese bile önemli değil onlara göre. Ama yöneticin kafir mi, müslümanı bunu biliyorsan, ne bileyim hangi bağlantılar var bunu çok iyi biliyorsan, güzel müslümansın. Bunların değer yarısı bu. Biz bunların bilinmesinde hani e, değersiz görmüyoruz. Bu ayrı mesele. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bakın çok önemli bir ölçü koyuyor. Bu kıyamet gününde hesaba çekileceğimiz zaman namaz düzgün olursa yani bu içerisinde huşuğu da var tabi. Manevi boyutu da var. Kalp amelleri de var. Bunun da ihlas üzere olması lazım. Zahiren düzgün olmaz. Salah üzere olması, zahiren düzgün olmasını gerektirir. Allah Resulü'nün kıldığı gibi. Bir kısmı işte e, toplumun kıldığı namaza ters düşmemek için sünnette bildiklerini terk ettiler. Sünnete göre hareket ettiğinde bu fitne çıkarmak olur dediler ve bildikleri şeyi terk ettiler, öğrendikleri şeyi terk ettiler. Halbuki bu dünyada Türkiye'de o kadar çok insan var ki şu sünneti bilse, bunu yerine getirmek için, yani bu öğrenmek nasip olsa bunu, bunu yerine getirmek için canını verecek belki. Ama Allah nazip etmemiş. Yani o ilim ona ulaşmamış. İlmi ulaşmadığı için onun namazının düzgün olması umulur. Yani Allah katında düzgün bir namaz olması umulur. Çünkü o sünnet olarak öğrendiği ne varsa bunu uygulamaya geçiriyor. Ama bu konudaki ilim ulaşmamış herhangi bir ile ilgili. Bundan bahsetmiyoruz biz. Sana bu ilim ulaşmış sen ne için bunu terk ediyorsun? Sahih bilgi sana ulaşmış. Ki bu araştırmayı gerektirir. Yani Müslüman e, ilim öğrenmek her Müslümana farzı buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü'nü. Demek ki bizim öncelik vermemiz gereken öğrenmede öncelik vermemiz gereken şeylerden birisi de namaz. Azalar amellerinden. Çünkü e, tek namazın terki insanı kafir yapar. Böyle bir e, ayrıcalığı var. Yani kelime-i şehadet dilin ameli, kalbin bunu tasdik etmesi kalbin ameli. Namaz da azalan ameli olarak asgarisi, bir kimsenin Müslüman olması için. Dolayısıyla namazı, düzgün bir namazı öğrenmek her Müslümana farz. Eğer öğrenmezse, işte toplum nasıl kılıyorsa ben de öyle kılarım diyerek. Bu ilim değil. Öğrenmek, sahih delillerle öğrenmek şeklinde olur. Bunu talep etmezse bu baştan kaybetti. Onun namazı isterse işte sünnete uyan birilerini taklit etmiş olsun, ilmi aramasın bu konuda, ilgili delilleri araştırmasın, böyle taklit etsin ve dört dörtlük sünnete uygun bir namaz kılmış olsun. Bu düzgün bir namaz değildir, taklit üzere olan bir namazdır. Bu konuda deliliği hiç araştırmamış. Ya Bunlar da şöyle kılıyor. Ben böyle kılıyorum ama benim annem, babam veya yakın çevrem böyle kılıyor. Ben o yüzden kılıyorum. Böyle diyorsa bu taklidi. Bunlar neden böyle namaz kılıyor? Bunlar neden böyle namaz kılıyor? Diyerek bunu araştırmış. Kendi e, gücü oranında. Ve sünnete uygun olana isabet etmişse evet. Bu salih bir namaz kulun hesaba çekileceği ilk şey olan namaza kurtarmış. Eğer namaz kurtarırsa ifadeye dikkat edin. Diğer amelleri de düzgün olur. Demek ki namaz çok önemli bir şey. Namazın ilmine büyük ağırlık vermemiz lazım. Dolayısıyla namaz denilince abdesti, usluyu da gerektirir. Çünkü taharet namazın şartı. Et tuhru, şatrılı iman. Yani taharet imanın yarısıdır. Burada iman namaz. O olmadan, taharet olmadan namaz olmuyor. Taharetin ahkamını bileceksin. Kadınlar için işte e, hayız, nifas, istihaza hükümleri, erkekler için işte gusül, cünüplük bunlarla ilgili hükümler. Bunlar hep namazla ilgili, namazın saatini ilgilendiren şeyler. Namazın kılınış şekli, şartları bunları öğrenip ve uygulamak. Çünkü salah üzeri olması, namazın düzgün çıkması, sahih bilginin öğrenilip buna göre kılınmasıyla. Evet, çelişkiye dikkat edin. İman nasıl tarif ediyoruz? Dil ile ikrar, kalbiye tasdik ve azalarla amel. Bilmek yeterli değil yani. Hakkı bilmek yeterli değil. Onunla amel etmek gerekiyor. namaz imandır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde Allah imanların zayi edecek değildir derken namazı kastediyor. Beri'a radiyalantı gelen rivayette geçtiği gibi. namaz imandır. İman çok önemli bir cüzü, en üstün cüzlerinden birisi. Namaz bir iman. Azarlarla yerine getirilmesi gereken bir şey. Bildikleri sünneti birilerine ters düşmemek için, birilerinden çekindikleri için terk edenlere burada soralım. Sizin bu imanınız, yani namazınız amele nasıl dökülüyor? Ameller imanın olması olmazı. Amelde nasıl? E Ben biliyorum mesela ellerin kaldırılacağını ama yapmıyorum. İman oldu mu? İman olmadı. WhatsApp'a arkadaşlardan biri satmış Ahmet bin Hanber Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir ifade kullanmış orada. Münafıklardan bahsederken münafı nasıl tanımlamış? Allah Resulü'nden bildiği bir sünnete muhalefet eden kişi olarak tanımlıyor. Bütün bidat fırkalarının işte nifakı bu, bu yüzde. Bunun gerekçelerini aramaya kalkarsanız birçok gerekçeler bulabilirsiniz. Yani neden işte şu bildiğin şu sünneti amel etmiyoruz? Bildiğin o sünnetle amel etmemen, vahiden başka bir delile dayanmıyorsa şayet, o kişiyi helak eden bir kaymadır. Ha, başka bir işte sünnet gelir, onu tahsis eder, takit eder, belli bir yere kayıtlar. Bunlardan bahsetmiyoruz. Re sebebiyle, işte zaman şartları bunu gerektiriyor. Veya insanlara ters düşmemek için, maslahat gözetiyorum veya ehveni şer gibi, haşa. Bunun gibi... Ee, kelam, felsefe yollarını tutuyorsa bu helak olmuşluğun alametidir. Bidat ehlinin yolu da tam da budur işte. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi bu din garip başladı. Tekrar garip haline dönecek. Ee, haber verdiği gibi de olmuştur. Bunu çok önce ilim ehli dile getirmiştir kendi zamanları hakkında. Biz bu garipliği onlardan daha fazla yaşıyoruz. Buna şadet ediyoruz. Yani sünnete geldiği gibi sarlan, ilk başladığı gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davete başladığı adımları izleyen kimse gerçekten kor parçası tutmuş gibi oluyor. Bizden sonrakiler daha fazla bunun acısını çekecek belki. Belki biz daha rahatız bizden sonrakilere göre. Allah bilir. Ama biz bu garipliği şahitlik ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisine şahitlik ediyoruz. kimileri de böyle garip olmamak için bildiklerini terk ediyorlar. Evet, Allah yardımcımız olsun. Allah izin verirse bir sonraki derste Araf suresinin 8. ayetiyle devam edeceğiz. Mizan hakkında, mizana iman etmek hakkında. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve esteğfiruke ve